أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه جمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا علي. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Allahümme amin. 19. sayfa el fi idadil Sadece Türkiye'de meşhur olamamış ama Türkiye'nin dışında birçok dile Türkçe'nin dışında birçok dile çevrilmiş oldukça değerli bir eser. Bu bizim zamanımızda İslami hareket içerisinde olan bütün Müslümanların neredeyse ezber derecesinde bildiği bir eser. Şunu diyebilirsiniz hocam biz bu kitabı cihat kitabı biliyoruz. Cihat ahkamından bahsediyor. E şimdi burada Türkiye'de bu şartlar altında bizim bu kitabı okumamıza ne gerek var? Biz cihatta gidecek değiliz şimdilik filan. Ama şimdi mukaddimeyi okuduğumuz zaman, mukaddimeyi okuduğumuz zaman ee, anlayacaksınız ki mevzu ne kadar önemli mesela ne kadar önemli. Onu anlayacaksınız inşallah. El-umde fi el udde. Şeyh Abdülkadir bin Abdulaziz Doktor Fadıl veya Şeyh Seyyid Şerif. Cemaati Cihad'ın müftülerinden bir tanesi. Benim tercihime göre zamanın yani günümüzün en güçlü alimlerinden bir tanesi. İki tane kitabı var. Birisi el Cami fi talebil Şerif Şu an baskısı olan o iki ciltlik olan. Ona kanmayın. O yarım yamalak bir tercüme. O yarım yamalak tercümeyi de yapan benim. Ee, yarım yamalak haldeyken benden okuyacağız diye aldılar. Bir baktım. Ee, basmışlar. Daha yarısı tercüme edilmemişti. Bazı bölümler ben tercüme ederken Şeyh mesela naklediyor. İbn Hacer şöyle söyler. İmam Nevevi böyle söyler diyor. Onun söylediği yerleri ben birebir kontrol ediyorum. Gerçekten imnacılar öyle söylüyor mu diye. Bazı yerleri bulamıyorum. Bulamadığım yerde orası Arapça olarak bekliyor. Kitaba bakın böyle kitabın içerisinde Arapça kayıtlar vardır. Böyle tercüme edilmemiş. E, tercüme kontrol edilmemişti. Gözden geçirilmemişti. Hatta dün gece bir arkadaşla konuştuk. Dedi hocam bunun tercümesi çok kötü. Dedim ki daha ilk ham tercümeydi bu. Bir de biz basmadık falan diye. O kitap da çok ilmi bir kitap. Bu kitap da çok ilmi bir kitap. Zaten bu kitabı niye okuduğumuzu siz şu an anlayamayacaksınız. Ancak biraz sonra yani bu ders bittiği zaman, biz bu dersi bitirdiğimiz zaman bu sefer diyeceksiniz ki aradan 10 yıl geçti hocam siz de oturup kalkalı 10 yıldır bu kitap bize niye okutmadınız? Allah subhanehu ve teala bugüne takdir etmiş. Biz bugünden itibaren başlayacağız. İlerleyebildiğimiz kadar ilerleyeceğiz inşallah. Allah subhanehu ve teala'dan sebat istiyoruz. Rabb'e ve fiqh. Allah Subhane ve Teala'dan yardım istiyoruz. Bize muvaffakat vermesini istiyoruz. Evet mukaddime ile başlıyoruz. Benim 2013 yılında yazmış olduğum bir var? Ee, giriş var. Aslında ben bu girişi 2007 yılında yazdım. Yani ben bu girişi 2007 yılında yazdım. 2007 yılında tabi durumlar biraz daha değişikti. 2013 yılında tekrar bunun baskısını yaparken ben bir mukaddime daha yazdım. Şu an elinizdeki baskı ise 2018. En yeni baskısı 19. sayfadan başlıyoruz. Mukaddime ile başlıyor. اِنَّ الْحَمْرَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ diye hutbetül ile başlıyor. Arkasından Alimran suresinin, Nisa suresinin ve Ahzab suresinin ayetlerini getiriyor. Bunu hepimiz biliyorsunuz. Burayı uzun uzun şerh etmeye, açıklamaya gerek yok. Hadmetül Hac ile başlıyor ve arkasına hemen innemele Allah ve Allah ve hacra, şeklinde İmam Bukhari'nin kitabında Keyfe bedül Vahi" veya keyfe şeklinde İmam Bukhari vahiy nasıl başladı diye başlık atıyor ve arkasından ilk hadis nedir? ilk hadis budur zaten bir sonraki derste ihlas ve kişinin ecrini Allah'tan beklemesi babında bu hadis üzerinde uzun uzun duracağız ben bu hadis hakkında baya bir bilgi vereceğim size arkasından diyor ki bundan sonra dediği kısım orada oradan da takip edebilirsiniz ben diyor tevhid çağrısı isimli bir risale hazırlıyorum orada ruhubiyet tevhidini anlattım kullar için kanun koyma hakkı dahil olmak üzere yaratma işinde Allah subhanehu ve teala'yı birlemeyi gerektirir. Emretme işinde de Allah subhanehu ve Teala birlemeyi gerektirir. Yani rububiyet tevhidi dediğimiz zaman lehul لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرِ Halk, yaratmak konusunda Allah'ı birlemek rububiyet tevhidi olduğu gibi emretme konusunda da emredici, hakim, ahkamül hakimîn olan sadece ve sadece Allah'tır. Bu birleme de rububiyet tevhididir diyor. Tabi burası biraz karışık olabiliyor. Yani hakimiyet kozunda Allah'ı birlemek rububiyet tevhidi midir? Uluhiyet tevhidi midir? Kur'an ayetlerine baktığımız zaman her ikisi de çıkıyor. Ama burası çok da önemli bir ayrıntı değil. Allah subhanahu Kur'an-ı Kerim'de Araf suresi 54'te ne buyuruyor? Yaratmakta emretmekte Allah'a aittir diyor. Yani rububiyet tevhidini ortaya koyuyor. Rububiyet tevhidi neydi? Allah'a ait olan bir vasıfı. Allah'a ait olan bir sıfatla Allah'ı birlemekti. Demek ki emretmek Allah'a ait olduğu için emretme konusunda Allah'ı birlemek hangi tevhid oluyor? Bu görüşe göre rububiyet tevhidi oluyor. Uluhiyet tevhidi ise, ise Allah'ın Resulleri vasıtasıyla gönderdiği emir ve kurallarına uymayı gerektirir. Uluhiyet tevhidi ise Allah'ın Resulleri vasıtasıyla gönderdiği emir ve yasaklara uymak. Allah bir şey emrediyor, sen o emre uyuyorsun buna da uluhiyet tevhidi deniyor şeklinde bir tarif yapmış Şeyh Abdülkadir bin Abulaziz Resullerin sonucu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir onu kıyamet gününe kadar insanların dünya ve ahirette yararını sağlayacak detaylı ve yeterli bir din ile göndermiştir Allah subhanehu ve teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi öyle bir din ile gönderdi ki el yevmu ekmeltu lekum dinekun ben bugün size dininizi tamamladım şimdi Türkçe'ye bu şekilde çevirdiğimiz zaman tamamladım yani çok da bir şey ifade etmiyor. Ama Arapça olarak düşündüğünüz zaman ekmaltü kemale erdirdim. İkmal ettim. Artık bitti. Doldu yani. Bundan sonra din adına bunun üzerine ekleyebileceğiniz hiçbir şey yok. Bu manadadır. O halde buradan şurada çıkıyor. Bir başkasının bugün bu dinde olan şeyin dışında bir başka şey getirdiğinde o fazlalıktır. Çünkü tamamlanmıştır. Ona ihtiyaç yoktur ihtiyaç olmadığı için de o nedir? merduttur. Terk edilmiştir veya reddedilmiştir. Evet. Burada e, üç tane ayet getiriyor. Birincisi Maide suresinin üçüncü ayeti okuduğum ayet. El yevme ekmeltü lekum dinekum. İkincisi her şeyi açıklamak üzere kitabı sana indirdik. Kitap her şeyi açıklıyor. Kitap indirildi mi indirildi. Bitti mi bitti. Her şey ne olacak? Apaçık bir şekilde bu kitapta mevcut. Üçüncü ayet. Ayrılığa düştüğünüz her bir konunun hükmü Allah'a aittir. Ayrılığa düştüğünüz her bir konunun kim aittir? Allah سبحانه تعالى aittir. Peki biz ayrılığa düştüğümüzde Allah'ın kitabında bulamayacağımız bir şey var mı? Elbette yok. Çünkü ayrılığa düştüğümüz zaman Allah'ın kitabı bize e, yeterli gelmeseydi Allah سبحانه bu emri bize vermezdi. Çünkü teklife maila yutak e, bize göre ne de değildir? Allah'ın adalet vasfıyla uygun değildir. Allah subhanahu wa bize bir şey emrediyorsa bu emri biz yerine getirebiliriz. Ayrılığa düştünüz her bir şey kitaba gidin diyor. E gittik bulamadık o zaman Allah'ın bu emri boşa düşer. Allah'ın bu emrinin boşa düşmemesi demek her gittiğimiz kitaba gittiğimiz her bir konuda o kitap bizim aramızda hakem olabiliyor. Demek ki kitapta eksik bir şey yok. Devletler hukukunda da eksik bir şey yok. Aile hukukunda da eksik bir şey yok. İnsanlar arası hukukta da eksik bir şey yok. Kitap tamamen tamamlanmıştır. Allah subhane ve teala her konuda hükmünü belirtmiş ve insanların başka bir hükme ihtiyaçları artık kalmamıştır. Allah subhane ve teala her bir konuda hükmünü beyan etmiş. İnsanların bir ihtiyacı yoktur. Allah'ın verdiği hükümden başkasına sapanlar ondan başkasına ilah etmiştir. Ondan başkasına ne yapmıştır? İlah edilmiştir. Allah bir konuda hüküm verdiği zaman o hükme değil de Başka hükümlere gidenler Allah'tan gayrısını ilah edinmişlerdir. Zaten biz oy vermek şirktir dememizin sebebi budur. Onlar Allah'ın hüküm verdiği konuda başka hükümlere gittikleri için uluhiyet tevhidini veya rububiyet tevhidini bozuyorlar ve bu yüzden şirke giriyorlar. Evet. Çünkü bu durumda emretme ve hüküm vermede Allah birlenmemiş olur. Yani şimdi Allah subhane teala buyurur ki ihtilafa düştüğünüz her konuda Allah'ın kitabına gidin. Allah'ın kitabı nedir? Allah'ın kelamıdır. Allah'ın kitabına gitmek demek Allah'a gitmek demektir. Allah'tan karşısına gittiğin zaman nasıl ki duada Allah'tan karşısına gitmek şirkse, nasıl ki istimdatta Allah'tan karşısına gitmek, yardım dilemedi, Allah'tan karşısına gitmek şirk ise aynı şekilde hükümde de Allah'tan karşısına gitmek nedir? Şirktir. İşte burada Allah birlenmemiş olur. Ene'l hukmu illa lillah emra illa iyya nasi la ya'lamun bu ayet hem Yusuf suresinin 40. ayetinde baş tarafı hem de Yusuf suresinin 60. 7. ayetinde geçiyor hüküm sadece Allah'ındır demek gerek kevni gerek şer'i hüküm her iki hükümde yani kevni hüküm güneşi oradan çıkartan Belli bir yörüngede hareket ettiren, yıldızları belli bir yörüngede hareket ettiren insanı zaruri olarak yani nefes alması, gözü, kaşığı, bütün bunlara hükmeden kevni hüküm ki bu zaruridir. Bu manada bütün alem Allah'ı birlemektedir. Mesela siz e, nar ağacının limon verdiğini gördünüz mü? Nar ağacı Allah'ı bu noktada tevhid ettiği için nar ağacı nar veriyor. Siz kediden köpek doğduğunu gördünüz mü? Bunların hepsi kevni hükümdür. Bu hükümde insanlar bütün alem nedir? Allah'ı tehdit etmektedir. Bir de şer'i hüküm vardır. İşte bu ihtiyarıdır. İnsanlardan kimi Allah'ı birler, şer'i hükümle sadece Allah'ın şeriatine tabi olur. İnsanlardan bir kısmı şer'i hükümde Allah'la beraber veya Allah'tan gayrı başkalarının hükümlerine tabi olur. Evet. Allah'ın bu hakkını kim ondan başkasına verirse Allah'a denk ve benzer kabul etmiş olur. Bakın. Hakimiyet tevhidini... Birkaç satırda ne kadar güzel bitirdi biliyor musunuz? Hakimiyet tevhidini bizim gece gündüz anlattığımız la ilahe illallah şudur, hakimiyet budur dediğimiz mevzuyu birkaç satırda, birkaç cümleyle hele bir de Arapçasından okuyacaksınız bunun Mükemmel bir şey olur. Yani işte ilim budur. İlim az sözle çok çok çok şeyi ifade edebilmektir. Ayet şöyle, hadis böyle, alim şöyle dedi değil. Rububiyet tevidi, uluhiyet tevidi, uluhiyet tevidi budur. Buna muhalefet etmem müşriktir. Bitti. Evet. Allah subhanahu ve teala'nın bu hakkını kim ondan başkasına verirse Allah'a denk ve benzer kabul etmiş olur. Bu ise açık bir küfürdür. Allah subhanahu ve teala şöyle diyor. Elhamdülillahillezî halaqas semâvâti vel ard ve ce'alâz zulümâti vel nur thümmellezîne kafarû birabbihim ya'dirûn Sonra kafirler Rablerine karşı diğerlerini eşit tutuyorlar. Yani Yaratma konusunda benim de babam yaratır dediğin zaman sen bir vasfı babana vermiş oluyorsun. Bu konuda Allah'la onu eş tutuyorsun. Peki hükmetme konusunda insanlara bunu verdiğin zaman bu niçin Allah'a şirk koşmak olmuyor ki? Bunun farkı nedir ki? Yoksa Allah subhane ve teala alemi yarattı, insanoğlunu yarattı ve başı boşun bıraktı. Yok başıboşta bırakmadı. Ya da böyle bir şey olabilir mi? Yani burada bu evin sahibi bizi başıboş mu bırakıyor? Hayır. Ben istediğim zaman çıkamıyorum. Çünkü buranın sahibi odur. Küçücük bir evin sahibi dahi bizi burada başıboş bırakmıyorsa yaşça ondan büyük olmama rağmen işte onun hocası olmama rağmen istediğim gibi dışarıya çıkamıyorum. Öyle değil mi? İstediğim gibi hareket edemiyorum. Yemek getireceğim dedi getirme dedim bak. Tamam mı? Yani istediğimiz gibi ne yapamıyoruz? Hareket edemiyoruz. Oturup getirse bir şey diyemezsin. Mecbur getirecek. Peki küçücük bir evde dahi emretme hakkı o evin sahibininse alemlerin Rabbi alemleri yaratmış bir düzene koymuş onlara karar kılmış, onlara rızık vermiş onlara en güzel şeyleri vermiş. E, hükmetme yetkisi elbette onun olacak. Gerçekten hakimiyet konusunda Allah'a şirik koşmak Allah'a koşulan işçiliklerin en büyüğüdür. Bir insan sadece bir puta tapar, bu sadece onu ilgilendirir. Ama hakimiyet ve teşrir noktasında Allah'a şirk koşmak tüm toplumu ilgilendiriyor. Hayvanları da ilgilendiriyor biliyor musunuz? Yani şu an hayvanların zulüm görmesinin tek bir sebebi var. Hakimiyetin Allah'tan karşısına verilmesi. Müslüman olmayanları da ilgilendiriyor. Bakın kadın hakları diyorlar, kadına şiddet diyorlar. Gerçekten kadınlar şu toplumda çok büyük şiddet görüyor. Niçin? Hüküm Allah'a Allah ait olmadığı. Olmadığı için. E, hatta İmam Mücahit diyor ki bundan dolayı diyor yüzünün haşeratı belamlara lanet eder. Çünkü Allah subhanehu ve teala yağmurunu eksik yani tam olarak indirmiyor bu belamlardan dolayı. Ve bu haşerat onlara lanet ediyor. Lanet ediyor diyor İmam Mücahit. Evet. Yani Allah subhanehu ve teala'nın hüküm konuyundaki fiil ve sıfatları konusunda... Allah'a benzerler ve denkler kabul ederler. Yani ayetin tefsiri buymuş. Ondan sonra kafirler Allah'a ortak tutuyorlar manası neymiş? Yani Allah'ın hüküm koyma önündeki fiil ve sıfatlara konusunda Allah'a eşküsü var. Bundan da anlaşılıyor ki komünizm, sosyalizm, demokrasi benzeri kişilerin uydurduğu ve Allah'ın indirmediği bütün beşeri sistemler açık bir küfür sistemidir. Buraya kadar anlattıklarımızdan. Çok açık bir şekilde anlaşılıyor ki demokrasi, sosyalizm, kapitalizm hangisi olursa olsun herhangi bir beşeri sistem Allah'ın indirdiği bir sistem olmadığı için şirk ve küfür sistemidir. Birçok Müslüman ülkede egemen olan azgın yönetimler yeryüzünde Allah'ın kullar üzerindeki ilahlık hakkına açık bir saldırı içindedirler. Ve bugün Müslümanların yaşadığı coğrafyalarda oranın yöneticileri Allah'ın uluhiyetine Açık bir saldırı düzenlemektedirler. Allah subhane ve teala gökte de yerde de ilah odur. Buyurmaktadır. Yani gökte ve yerde kendisine ibadet edilmesi gereken sadece Allah'tır. Allah'ın bu hakkına yapılan saldırıya Müslümanların karşı koyması gerekir. İşte şimdi yavaş yavaş konuya giriyoruz. Bugün bizim yani bu kitabı biz niçin okuyacağız? Şimdi yavaş yavaş buna geliyoruz. Başka ülkeleri hiç şey yapmıyoruz. Önemsemiyoruz. Biz Yaşadığımız yeryüzünde, yaşadığımız şu coğrafyada, yaşadığımız şu zamanda bu ülkenin yöneticileri Allah'ın uluhiyetine apaçık bir şekilde saldırı düzenliyorlar mı? Evet düzenliyorlar. Hakimiyet kayıtsız ve şartsız milletindir diyerek Allah'ın hakimiyetine, uluhiyetine, ilahlığına saldırı düzenliyorlar. Allah'ın indirdiğiyle değil de Parlamento'da çıkan kanunlara hükmederek Allah'ın indirdiği kitaba muhalefet ederek Allah'ın ruhiyetine ne yapıyorlar? Saldırı düzenliyorlar, evet. İşte bundan dolayı Müslümanların buna karşı koyması gerekir. Yani birisi bizim ailemize saldırsa karşı koyuyoruz, eşimize saldırsa karşı koyuyoruz, dostumuza saldırsa karşı koyuyoruz. Bizim Rabbimize saldırıldığı zaman da her Müslümanın dinine yardım edip ne yapması lazım? Buna karşı koyması gerekiyor. Çünkü bu e imanlılar. Eğer siz Allah'a yardım ederseniz, o da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar Buyruğunun anlamıdır. Yani bu saldırılara karşı koymak, Allah'ın ruhiyetini savunmak, o ruhiyet yetkisi sadece Allah'ındır demek. Muhammed Suresinin 7. ayetinde intansurullah yen surkun ve yusabit Allah'a yardım ederseniz, o da size yardım edecek ve ayaklarınızı Sabit kılacak hükmünün gereğidir. Bu karşı koymanın adı ise cihattır. Bu ise nedir? Cihattır. O halde Müslümanların böyle yerlerde, böyle ortamlarda ne yapması lazım? Allah yolunda cihad etmesi lazım. Şüphesiz Allah'ın kullarına ihtiyacı yoktur. Allah şöyle buyurur. Ey kullarım bana zarar vermezsen veremezsiniz. Bana zararınız dokunsun veya bana zarar veremezsiniz ki bana zararınız dokunsun. Bana yarar veremezsiniz ki bana yararınız dokunsun. Bu hadis çok uzun bir hadistir biliyor musunuz bu hadisi? Bütün yeryüzü ve içindekiler toplansa Allah'a zarar vermek istese Allah'ın mülkünden zerre kadar bir şey eksiltemezler. Yeryüzü ve içindekiler, insanlar ve cinler tamamı toplansa öncekiler ve sonrakiler hadis böyle geliyor. Tamamı toplansa Allah'ın mülküne bir şey eklemek istese ona bir fayda veremezler. Allah bu dünyada bizi kafirlerle imtihan Bakın bu cümle çok önemli. Allah subhanahu wa bizi bu dünyada ne yapmaktadır? Kafirlerle imtihan etmektedir. İmanın da doğru olup cihat emrine sarılacak kişilerle imanında yalancı olup bu emre katılmaktan kaçınacak olanları Allah subhanahu wa ortaya çıkaracaktır. Kafirlerin varlığı bizim için bir imtihandır. Herkes iman ettik diyecek. Allah subhanahu wa karşımıza kafirlerden bir grup çıkartacak. İman edenlerden bazıları Allah'ın uluhiyetini ona karşı, o kafirlere karşı savunacak. Yani Allah yolunda cihad edecek, imanı ispat edecek. İman ettiğini iddia edenlerden bazıları da İnsanlardan bir fitne gördüğü zaman onu Allah'ın azabi gibi zannedecek ve ayrılacak. Bu da müminlerle mümin olmayanların ayrılması içindir. Ey insanlar! Sabreder misiniz diye sizi birbirinizle sınarız. Rabbin her şeyi ürettir. Birbirimizle sınıyor Allah subhane ve teala. Andonsun ki sizi içinizden cihada çıkanları ve sabredenleri açığa çıkarana ve haberlerinizi açıklayana kadar imtihan edeceğiz. Allah subhane ve teala kâfirleri bir anda yok etmeye kadirdir. Çünkü o ol deyince her şey anında oluverir. Cihada emretmekten amacı ise... Bizim imanımızda samimiyetimizi ölçmektir. Allah'ın cihadı emretmesindeki amaç. Yani Allah subaynı ve şu an ol dediği zaman üzerinde yaşadığımız topraklarda bütün kâfirleri hidayete sevk edebilir mi edebilir? Yarın sabahtan itibaren burası İslam devleti olabilir. 80 milyonun 80 milyonu da Yunus Aleyhisselam'ın kıssasında öyle olmadı mı? 80 milyonun 80'i de 80 milyon da iman eder ve dört dörtlük yaşayabiliriz. Bu Allah için çok kolaydır. Ama Allah-u bizi imtihan etmektedir. Savaşta inkar edenlerle karşılaştığınızda onların boyunlarını vurun. Nihayet onlara iyice vurup sindirince bağlarını sıkıca bağlayın esir alın. Savaş sona erince onları ya karşılıksız ya da fidyeyle salıverin. Allah dilemiş olsaydı onlardan başka türlü de intikam alırdı. Yerin dibine geçirirdi. Gökyüzünden bulutları onların tepesine indirirdi. Ya da onları Lut kavminde olduğu gibi arzları gökyüzüne kadar çıkartır. Sonra oradan tepe takla yere indirebilirdi. Allah subhanahu bunlardan başka şekilde de intikam alabilirdi. Ancak bunun böyle olması kiminizi kiminizle denemek içindir. Allah onlarla bizi imtihan ediyor. Allah kimimizi kimisiyle deniyor. Allah yolunda öldürenlere gelince Allah kendi yolunda öldürenlerin işlerini boşa çıkaracak değildir. Hak uğrunda cihad eden ancak kendisi nefsi için cihad etmiştir. Şüphes ki Allah alemlerden nefsi Gayret eden, uğraşan kişi ancak ne yapmıştır? Kendi nefsi için bunu yapmaktadır. Kendi nefsi için bunu yapmaktadır. Evet. Bu gerçek hepimizi şu soru ile yüz yüze getiriyor. İyi dikkat edin. Bizler bu şekilde zayıfken, bölünmüşken Çaresiz bir durumdayken cihat görevini nasıl yerine getireceğiz? Şimdi uluhiyet tevhidini anlattı, rububiyet tevhidini anlattı. Uluhiyet ve rububiyet tevhidi bizim Allah'a yapılan saldırılara karşı bizim de Allah'ın hakkını korumamız gerektiğini anlattı. Bunun yolu cihattır dedi. Bunun yolu nedir? Cihattır dedi. Cihat bize vaciptir dedi. Allah bununla bizi imtihan ediyor dedi. Bu imtihan neticesinde doğrularla yalancılar... Hak ile batıl Ankebus suresinde iman edenler münafıklar bir araya ayrılacaktır dedi. Peki şu an bu mümkün mü bizim için? Mümkün değil. Şu an nasıl cihad edeceğiz? Öyle değil mi? Şu an cihad etmemiz mümkün değil. Yani çay içmek için bir araya toplansak toplanamıyoruz bile. Nasıl cihad edeceğiz? Sadece çok basit yani. evet. Peki bunu nasıl yapacağız? Nasıl yerine getireceğiz? Allah subhanahu ve teala buna da cevap veriyor. Bizim bu durumumuzu biliyor ya hani dedik ya her meselenin çözümü kitapta var ya. Şimdi biz Allah'a soruyor ya Rabbi tamam sen bize cihada emretin biz senin yolunda cihad etmeye hazırız. Ama şu durumda nasıl cihad edeceğiz? Allah'a ve Resul'a itaat edin çekişmeyin yoksa korkar başarısına düşersiniz ve kuvvetiniz gider. Sabredin doğrusu Allah sabredenlerle beraberdir. O halde kuvvetimizin gitmemesi için bir bütün ihtilafları terk edeceğiz bütün çekişmeyi terk edeceğiz. Allah ve Resulüne mutlak bir teslimiyet göstereceğiz. Buradan başlayacağız. 2- Onlara karşı gücünüz yettiği kadar Onlara karşı gücünüz yettiği kadar hazırlık yapın. Ve atlar hazırlayın. Onunla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz ama Allah'ın bildiği düşmanları korkutasınız. Oturun hazırlık yapın. Cihad için hazırlık yapın diyor. Allah yolunda ne harcarsanız... ...size eksiksiz bir şekilde o ödenecektir. Eksiksiz bir şekilde o ödenecektir. İbn-i diyor ki... ...cihada güç yetirlemediği zaman... ...onun için hazırlanmak gerekir. Çünkü bir vacibin kendisiyle tamamlandığı şey de... ...vaciptir. Cihad bize vacip mi vacip? E şu an bunu beceremiyoruz. E ya Rabbi becermek için ne yapacağız? Hazırlık yapacağız... O halde hazırlık vacip. Bugün benim burada olmamın sebebi bu vacibiyeti yerine getirmek. Bugün sizin burada olmanızın sebebi bu vacibiyeti yerine getirmek. Bugün şu dersi yapmamızın sebebi bu vacibiyeti getirmek. Bugün bu kitabı almanızın, okumanızın, kayıt yapın, dinleyin, bu derse iyi hazırlanın. Bu emirlerin, benim sebebi yönelik bu emirlerimin sebebi işte bu vücubiyeti yerine getirmek. Oldu mu? Evet. Bu durumda yukarıdaki sorunun cevabı cihat görevini yerine getirmek için ona hazırlık yapmak gerekir. Madem bu durumda biz cihat edemeyiz. O halde bu cihat görevini yerine getirmek için ona hazırlık yapmak gerekir. Bu hazırlığın müminleri münafıklarına ayıran bir ölçü olduğunda Allah subhanahu wa ta'la şöyle buyuruyor. Subhanallah dikkat edin. Şimdi burada çok tehlikeli. Bu hazırlık var ya şu hazırlık. Bu hazırlığa katılanlar, katılmayanlar, müminlerle münafıklar beyan edecek. Bu hazırlıkta görevlerini hakkıyla yerine getirenler mümin, hakkıyla yerine getirmekten yüz çevirenler münafık diyeceğiz biz bundan sonra. Delil, eğer onlar savaşa çıkmak isteselerdi, elbette bunun için hazırlık yaparlardı. Savaşa çıkmak istese ne yapardı? Hazırlık yapardı. Başa alıyoruz. Rububiyet devidi, oluhiyet sadece Allah'ın hakkı mı? Bu hak gasp edilmiş mi? Bizim bu hakkı gasp edenlere karşı Allah'ın dini savunmamız vacip mi? Bunun ismi cihat mı? Şu an gücümüz yetmiyor. Güç toplamak için hazırlık yapmak nedir? Vaciptir. Ve onlar eğer bunu isteselerdi, rububiyet tevhidi konusunda Allah ve teala'nın hakkına yapılan saldırılara karşı Allah'ın dinini korumayı isteselerdi, hazırlık yaparlardı. Hazırlık yapmaya... Fakat Allah onların davranışlarını çirkin gördü ve onları geri koydu. Oturanlarla beraber oturan denildi münafıklar için inayim. Meselenin önemini anladınız mı şimdi? Anladınız. O halde dokuzda gelinecekse dokuzda gelin. Kitabınızı getirin deniyorsa kitabınızı getirin. Evet. evet. Vacip olan bu hazırlık işte. El umde fi i'adadil udde isimli kitabımızın konusu. Niye okuduğumuzu anladınız mı? Niye? Çok mu geç kalmışız? Evet çok geç kalmışız değil mi? Baştaki söylediğim konuya geldik. Hocam biz bu kitabı niçin okuyoruz? İşte niçin okuduğumuzu anlat Keşke daha önce okusaydık keşke. Evet. Cihada hazırlık Müslüman bir cemaat oluşturmakla başlar. Mesele iyice açılıyor bak. Cihada hazırlık başlar? Cemaat. Müslüman bir cemaat oluşturmakla başlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah'ın bana emrettiği beş şeyi ben de size emrediyorum. Cemaat bir, dinlemek iki, itaat etmek üç... Hicret dört, cihat beş. İşte bundan dolayı cihat ameliyeleri, cihat hareketleri yeryüzünde genellikle zahir olarak bir başarısızlıkla karşılaşıyor. Türkiye'de Bosna, Çeçenistan, Afganistan, Irak, Suriye hep gördük. Tamamen keşmekeş, tamamen ne olduğu belirsiz, kimi gidiyor, kimi geliyor, kimi gidip orada problem çıkartıyor, gelen burada problem çıkartıyor. Çünkü cihat bir cemaatin işi. Bir cemaat olarak Allah onunla cihad ettiğin zaman o zaman başarılı oluyoruz. Bak Allah subhanehu ve teala bana emretti diyor. Allah subhanehu ve teala bunu bana emretti. Neymiş ilk emretti o kadisi? Cemaat. Evet yerinizi kaybetmeyin. Bir cemaatmiş. Bak buradan başlayacakmışız. Daha bu olmadan Allah onunla cihad edelim, uçalım, kaçalım. İşte uçanlar hep havada uçuyor, kaçanlar da bir yerde kaçıyor yani. Evet. Cihadın yolu cihada iman eden, başkalarını ona teşvik eden, onun için en güzel şekilde hazırlık yapan müminlerden oluşan bir cemaat oluşturmakla başlar. Uluhiyete Allah'tan alanlara karşı Allah'ın hakkını savunacaksın. Bu savunmanın ismi cihad. Cihad için neyle başlar? Bu cümlenin altını beş kere çizin ezberleyin. Cihadın yolu cihada iman eden, başkalarını ona teşvik eden, ve onun için en güzel şekilde hazırlık yapan müminlerden bir cemaat oluşturmakla başlar diyor. Allah subhanahu ve Teala buyuruyor müminleri savaşa teşvik et. Evet. Ceyada hazırlık iki çeşittir. Bir maddi hazırlık iki imani hazırlık. Maddi hazırlık nicelik yani sayı hazırlığıdır. İnsan biriktirmek. İki bölümde alınır. Bunlardan ilki cemaat oluşturmak, onun yönetimi ve bireylerin ilişkilerini düzenlemek. Ve bununla ilgili şerih esasları bilmektir. Diğeri ise askeri eğitim ve tekniktir. Demek ki Onlara karşı bütün gücünüzle kuvvet hazırlayın buyuruyor ya Allah subhanehu ve teala. Bu iki şekilde olur. Bir maddi hazırlık, iki manevi hazırlık, imani hazırlık. Maddi hazırlık ikiye ayrılır. Birincisi sayı oluşturmak. Nedir? Tekrar okuyalım. Cemaati kurmak, yönetimini oluşturmak. Bireylerle yönetimin ve bireylerle bireylerin kendi arasındaki ilişkilerini şer'i bir düzene koymaktır. Bu birinci bölüm. Maddi hazırlık. İkincisi ise askeri hazırlıktır. Şimdi bizde cemaat yok. Cemaat olsa maddi hazırlık yok. Maddi hazırlık olsa yönetim yok, itaat yok, hiçbir şey yok. Hemen ikinci kısma geçiyor askeri eğitim. İşte sonuçta hep böyle oluyor hep. Bir sıkıntı, hep bir problem, hep bir ee, başarısızlık veya e, hüsranla sonuçlanıyor. İmane hazırlık ise nitelik boyutuyla ilgilidir. Temel hazırlıktır mücahit bireyin imani yönden hazırlanması ve cemaatin şer'i esaslar üzerinde yetiştirilmesidir. Mücahitler imani açıdan da ne yapılması lazım? Yetiştirilmesi gerekiyor. Bu kitap maddi hazırlığın şer'i boyutu ile İmani hazırlığın büyük bölümünü içermektedir. İşte bu kitap bir cemaatin maddi hazırlık. Maddi hazırlık bir bölümü dediği işte o cemaati kurmak, bireyleri yetiştirmek cemaatle yönetimin ve cemaatle cemaatin kendi arasındaki ilişkilerini anlatıyor bu kitap diyor. Bu bir. İmani hazırlığında tamamını anlatıyor diyor. İmani hazırlığın tamamını anlatıyor diyor. Evet. Bu kitabı yazarken bizzat askeri ve cihat eğitiminin içerisinde olan değerli bazı kardeşler, eğitim ve cihat meydanlarında mücahit fertlerin birbiriyle, birbirleriyle ilişkileri konusunda izlenecek yolla ilgili bazı konuları yazmamı istediler. Bunun üzerine Allah'tan hayır dileyerek bu kitabı her iki ihtiyacı karşılayacak şekilde yazmaya karar verdim. Dolayısıyla bu kitap hem hazırlık yapma konusunu hem de askeri eğitim veren kamplarla ilgili işler ve bu kamplardaki kardeşlerin birbiriyle alakalı konusunu içirmektedir. Zaten eğitim hazırlığın temel bir parçasıdır. Eğitim cihat hazırlığının temel bir parçasıdır. İkinci konu ile birlikte birinci konuyu da ele aldım ve askeri eğitim kamplarında rehber kitap olabilecek şekilde bunu hazırladım. İslami cemaat çalışmasının küçültülmüş bir erneği olan bu kamplar üzerinde söylenecek olan şeyler aynı zamanda bütün İslami oluşumlarda kapsamaktadır. Yani siz bu kitabı bir cihat meydanında bir askeri birliğin eğitimi ile ilgili olabildiği gibi bu kitap aynı zamanda dikkat edin İslami çalış, cemaat çalışmasının küçültülmüş bir örneği olan bu kamplar yani bir cihat meydanı düşün Afganistan'da bir kamp var 20 30 kişilik Müslüman. Tamam mı? Bu küçük bir cemaattır. Onlar üzerine söylenecek sözler bugün dünyanın her tarafında İslami oluşum için söylenecek aynı sözlerdir. Onlar bu kitaptan faydalanabildiği gibi sizler de bu kitapta ne yapabilirsiniz faydalanabilirsiniz diyor. Ön sözden sonra kitap şu beş bölüm halinde ele almaktadır. Beş tane bölümü var. Bir, ihlas ve kişinin ecrini Allah'tan beklemesi şeklinde bir bölüm. İki, Müslümanlar için asker eğitimin hükmü. Üç, yönetim Dört emirin görevleri, beş üyelerin görevi. Kitap, kitap ne yapmış? Beş. Şeyh Kadir bin Abdülaziz'in en mükemmel özelliği tasnifatıdır. Yani El, el, el Camii öyle tasnif etmiş ki yedi bölümü ayırmış, her bir bölümü fasıllara ayırmış, her bir fasılları bablara, her bir bapları alt bölümlere ayırmış. Baktığınız zaman çok derli toplu bir şey çıkıyor ortaya. Normalde Arap müelliflerin böyle bir adeti yoktur. Bir başlar. Bir başka yere geçer. Kitabı toparlamak, derlemek çok zordur. Bakın burada da kitabı hem önüne atmış. Beş ayrı bölüme, beş ayrı bölümde incelemiş. Şeye baktığınız zaman içindekiler bölümüne de ben tek tek tek tek böyle bu içindekiler bölümünde 1, 2, 3, 4, A, B, C falan yazıyor ya o, o rakamları ben yerleştirdim. Öyle güzel yerleştirmeye çalıştım ki yani Şeyh kitabı nasıl derli toplu hale getirdiyse bizde bakın dördüncü bölüm ne yapıyor? Büyük harflerle yazıyor. Üçüncü bölüm büyük harflerle yazıyor. ikinci bölüm. Demek ki kitap beş bölümmüş. Mesela ikinci bölüme bakın. ikinci bölüm yazıyor ya içindekiler. ikinci bölüm neymiş? Müslümanlar için asker eğitimin hükmü. ikinci bölümü öğrendik. Bu ikinci bölüm beşe bölmüş. Aslında altı olacak. Tamam mı? Bu beşinci bölümü A, B, C, D, E, F, G yumuşak G olacak orası. Bu şekilde ayırmış. Yani bu şekilde taksimata ve tasnifata olabilince riayet ettim ben. Evet. Kitap bu ile ilgili olarak aşağıdaki hususları kapsamaktadır. A. Şer'i yöntem ile ilgili konular. Kitabın bel kemiği budur. Yöneten ve yönetilen olarak İslami çalışmada Müslüman bireyin diğer kardeşleriyle ilişkisini ele alır. Kitabın Asli şey nedir? Otur. Evet. İki, cihat ile ilgili konular. Üç, İslam'ı allama ile ilgili temel ölçüler. İşte burası çok önemli. Ehl-i Sünnet'in burası. Burası nedir? Evet. Ehl-i imanı menheci imane hazırlık. İman'a hazırlıkta şunu diyecek ileride. Yani e, bir cemaat ehli bir cemaatse bu cemaat hazırlığını hakkı getirememiştir. Başarı da hakkıyla olmayacaktır. Çünkü yardım hakkıyla olmayacaktır ileride diyecek bunu artık çok ileride. Oraya kadar ulaşabilir miyiz, ulaşamaz mıyız, ömrümüz yeter mi Bil ben bilmiyorum. وَكَنَ حَقَّنْ عَلَيْنَا نَصْرُ diyecek Allah müminlere yardım edecek. İman ne kadar kamil olursa yardım o kadar güçlü olacak. İmanda bilatler olursa yardım eksik kalacak. O halde imanı bilatlerden kurtarmak için Ehl-i Sünnet'in menhecini iyi bilmemiz lazım. Ehl-i Sünnet menheci üzere olan bir cemaat kurup cihadı bu cemaatle beraber yapmamız gerekiyor. En sürekli menhecinden ayrıldığın sürece Yardım azalacak Yardım azaldığı sürece de ne olacak? Ee, başarısızlık gelecek Bunu anlatacak De Müslüman bireyin Kardeşleriyle ilişkisini kapsayan İslami ölçüler Evet Bu konular birbiriyle ilişkisiz algılabilir Ancak gerçekte bir tek hedef Olan Allah yolunda cihat Bu cihatın sebepleri bu cihada hazırlık onun amacı ve bu cihadın münafıkları ve Allah'a giden yol üzerinde engel olanların istismar etmesinden korunması konularını aydınlatmaya yöneliktir. Yani siz bu konuları birbirinden ayrı birbiriyle ilişkisiz görebilirsiniz ama e, bir cihad cihadın sebebi nedir ona hazırlık nedir onun amacı nedir bütün bunları öyle bir şekilde ortaya koymamız lazım ki münafıkların veya kalplerinde hastalık olanların bu Allah yolunda cihadı istismar etmesinden de ne yapmamız lazım korumamız lazım maalesef hep öyle olmuştur maalesef hep öyle olmuştur benim burada söyleyeceğim o kadar çok söz vardır ki birebir yaşadığım hadiselerdir bunlar ama burası yeri değildir evet Kimi yerlerde konumuzla ilgili yapılan bazı itirazlara cevap verim, vermek durumunda da kalacağız. ehl Sünnet'in menhecin anlatırken veya cihadın esaslarını anlatırken ne yapacağız? Bazı <gülüyor> yerlerde de e, itirazlara cevap vereceğiz. Müsteşrik ve benzerlerin ortaya attıkları şüphelerden daha zararlı olması sebebiyle Müslüman çevrelerden yükselen kimi itirazlara cevap vermeye çalıştım. Zaten müsteşriklerin ve onların yandaşlarının itirazlarına Değerli bazı Müslümanlar da cevap vermiştir. Yani cihat savunma cihadı mıdır yoksa saldırı cihadı mıdır saldırı cihadı İslam'da yoktur gibi bunlara çok şey yapmadım. Ama beat vahid gereksizdir diyen ve Müslüman olarak bilinen, alim olarak bilinen insanların şüphelerine uzun uzun ne yaptım? Burada cevap verdim diyor. Bazı konular üzerinde uzunca durdum. Çünkü bu kitabın Müslüman kardeşlerimize öğretici bir rehberlik yapmasını istedim. Verdiğim her hükmü ve naklettiğim her sözü mutlaka Kur'an ve sünnete dayandırmaya çalıştım. Zaten kitabı okurken göreceksiniz. Yazdığından daha çok ayet, hadis ve kavil getirecek. Böylece Allah'ın dinine yardım etmek için çalışanların ve bütün Müslümanların zihnine altını kalın kalın çizdiğimiz bir bölüm. Kayıtları dinlerken bunları çizin. Şer'i bir delil olmadıkça kimsenin sözünü körü körüne kabul etmemeleri yöntemini yerleştirmeyi istedim. Şimdi ben size ders yapıyorum. İki şekilde ders yapabilirim. Her hafta geliyorum size ders yapıyorum. Sen bir soru soruyorsun ben cevap veriyorum. Ayet yok, hadis yok, delil yok. Sen bir soru soruyorsun. Bir müddet sonra sizde şöyle oluşuyor. Delilsiz her sözü al. Bitti. Ama bir başka yöntemde ders işliyorum. Sen bir soru soruyorsun. Allah böyle dedi. Resul böyle dedi. Alimler buradan bu sonuç çıkartırmış. Senin sonra böyle cevap veriyorum. Sizin sorularınıza hep böyle cevap verdiğim için bir müddet sonra nasıl bir nesil yetişiyor? Delil üzere hareket eden, delil isteyen, delil olduğu zaman harekete geçen, delil olmadığı zaman yerinde duran, delilin gittiği yere kadar giden, delilin durduğu yerde duran bir ümmet yetişiyor. Bunu yetiştirmek alimlerin, ee, yani bunun bu hale gelmesi ya alimlerin ya da yazarların veya hocaların işidir. Hoca nasıl yetiştirirse talebe öyle yetişir. Hoca körü körüne bir cemaat yetiştirirse talebe körü körüne yol yürüyen bir talebe olur. Evet. Çünkü biz sadece Allah subhanehu ve teala'nın ve Rasul'un söylediklerini dil olarak kabul ediyoruz. Ben bu kitabımda her söylediğim eşyeri derli getirmeye çalıştım ki bu bir benim üzerime vaciptir Ama bundan da ziyade Diyor Şeyh Abdülkadir bin Abdülaziz Allah onu esaretten kurtarsın Bundan da önemlisi Bundan da önemlisi bundan da değerlisi şudur Talebeleri de bu şekilde yetiştiriyoruz Allah subhanahu ve tella buyuruyor Bunlar Allah'ın hudutlarıdır Allah ve e kim itaat ederse Onu içlerinden ırmaklar akan Cennetlere koyacaktır Orada temelli kalıcıdırlar İşte bu yok kurtuluş budur kim Allah'a var baş kaldırır ve onun hududları aşarsa onun yeri temelli kalacağı cehennemdir. O alçaltıcı bir azapladır. Nisa suresi 13-14 Yani bir meseleyi ele alırken Allah'ın hududlarını getireceğiz ve diyeceğiz ki bu hudutta kim bu hududu aşarsa onun da yeri bellidir. Ona karşı da bizim tavrımız bellidir. Hududu delillerle koyduğumuz zaman şimdi ben hududu delillerle koymazsam Size karşı nasıl dost veya nasıl düşman olacağım? Ortada hudut yok ki ama o hududu çizeceğiz. Ve o hudut kimin hududu olacak? Allah'ın hududu olacak. Ve o hudut Kur'an ve sünnetle çizilecek. O hudut neyle çizilecek? Kur'an ve sünnetle çizilecek. Sadece Allah ve Resulü yanılmaktan uzaktır. Allah bizlere anlaşmazlığa düştüğümüz durumlarda çözüm için sadece Allah ve müracat müracaat etmemizi emreder. Çünkü bu ikisinin dışında masum olan yoktur. Bir ayetinde emanu atiyullah ve atiyur resule ve ulul emr minkum. Feman tanaza'tum fi şey'in ferudduhu ila'llahi ve'r-rasul in kuntum tu'minun billahi o günün ahiri. Zalik ve olan budur. Nihayette en güzel sonucu çıkartacak amel de budur. Nedir? İhtilaf ettiğiniz hususlarda Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, Allah'a ve Resul'a onu döndürün demektir. Evet. Kur'an'a, sünnete, muteber bir icmaya veya sahih bir kıyasa dayanmadıkça hiç kimsenin sözü Allah'ın dininde kabul edilmez. Bunu bilmek Allah'a davet adına, Allah'a giden yolu kesenlerin tuzaklarına Müslüman'ın düşmemesine sağlar. Sen bunu yolda gidiyorsun, karşıda tuzaklar çıkacak. İrcası çıkacak, haricisi çıkacak, belamları çıkacak. Ama sen Allah'ın hudutlarına sımsık sarılır. O hudut üzere gidersen yan kesiciler seni yoldan çıkartamaz. Evet. Tevhide çağrı serisi adıyla bir şerii oluşturma gayretindeydim. Ve bu kitabı o serinin bir halkası olarak ele aldım. Bu kitabın bu seriye katılması son derece uygundur. Çok önemli bir cümle. Ben diyor bir tevhid serisi oluşturacağım. Bu kitabı da o serinin içerisinde yayınlayacağım. Maalesef oluşturulamadı esaretinden dolayı. Niçin yani tevhid serisiyle ilgili kitabın bu serinin içerisinde cihat kitabının ne işi var? Çünkü cihat tevhid çağrısına uymak, onu desteklemek ve onu korumak için farz kılınmıştır. Tevhid çağrısı yapacağız da bu çağrın içinde cihat olmayacak mı? Elbette olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet edinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundun. Tevhide kadar cihad. Tevhid serisinin içerisinde cihadın niçin olması gerektiğini anladık mı şimdi? Ümirtu ennu katilen nasi hatta yekulu la ilahe illallah. La ilahe illallah'a kadar kıtay. Tevhide kadar cihat. O zaman cihat tevhide götüren buyuldur. bu yoldur. Bu serin içerisinde bu kitabın olması gerekir diyor. Yine Allah Resulü şöyle buyurur. Kıyametin kopmasına yakın bir zamanda kılıçla gönderildim. Tek isterce Allah'a ibadet edilsin ve ona ortak koşulmasın. Yani tevhid için ben kılıçla gönderildim. Tevhid asıldır, amaçtır. Cihad ise o amacı gerçekleştirmenin bir gayesidir. Evet. Şunu da belirtmek isterim ki Buhari gibi alimlerden caiz görülen yolunu takip ederek delil gösterirken Hadislerden bazılarının bir kısmını almakla yetindiğim yerler oldu. Mesela bir hadis biraz önce geldi. İşte bu hadis çok uzun bir kısmını aldı. İmam Bukhari buna cevaz vermiş. Ben de İmam Bukhari'nin yolunu takip ederek hadisin bir kısmını aldım. Bu kitabı karşılığını Allah'tan umarak ve kabul görmesini diyerek yazdım. Yayınlanmasında katkısı olan herkesten Allah razı olsun ve Allah ondan ecni versin. Allah'ıma amin. <gülüyor> Velhamdülillah Rabbül Alem.